İtibar haber. Selamünaleyküm, rahmetüllâhim, barakatu. Alhamdulillah, Rabbi'l-âlemîn. Ve salatu ala Murselin, ala ve Muhterem dinleyenlerimiz. Allah'ım keala ve hazretlerine ne kadar hamd-i senalar edecek azdır. Bizleri bu din-i mübini İslam ile şereflendirmiş ehli i Sünnet Cemaat mezhebinin itikadına malik kılmış ve böyle derslerde rızası uğrunda bir araya getirmiştir. Bunun kıymetini ahirette anlarız. Şimdi ölen anlar okunan adi kelimelerin ve hadil şeriflerin sırrını anlar. Bunları dinlemenin bile faziletini anlar. Hiç İş işten geçer. Bugün ölen ne de bu akşam bu dersi dinleyecek. Kabirde dinlenir mi bu? E şimdi can kendeyken, ruh bedendeyken kaçırmamak lazım bu dersleri. Çünkü ne buyuruldu hadis-i şerifte? Men isten ve ayetin min kitabillah kânet lehu nûran ve dereceden yevmel kıyâme Allah'ın kitabından bir ayet dinleyene o dinlediği ayet nur olur. Kıyamet gününde bir derece olur. Derece demek yerle gök arası kadar her bir derece arası. Nur olur. Kabrinde nur olur. Bak mezar zifiri karanlık. Kapanıyor her tarafı. Penceresi bile yok. Burada nur lazım. Ziya lazım. şık lazım. İşte Allah'ın kitabından bir ayet bile dinleyene nur olur. Bu nur burada alınıyor. Yarın ahirette nursuz kalanlar nurları önlerinde ve sağlarında koşanları görünce minfurûne nektebis min nurikum bize bir bakın da nurunuzdan istifade edelim sizin ışığınızdan yolumuzu görelim. Dedikleri zaman Dönün geriye. Dünyaya dönebiliyorsanız nuru orada arayın. Cevabını alacaklardır. Aynı evde oturabiliriz. Aynı yatakta da yatabiliriz. Karı koca olabiliriz. Ama ahirette aralar açılacak. Yerler yurtlar ayrılacak. Lentenfe'ekum erhamukum velâ evladukum Yavval yapsın Uveynekum. Bak kaç ayet okunuyor, bir derste kaç ayet okunuyor ya? Her biri bir nurdur. Kabirde geliyor mular? Biz ahirete kabirde inanan insanlarız. Biz diğer insanlar gibi film, dizi, efendim, yarışma, eğlence bizim ne işimiz var ya? Ad üstünde eğlen, eğlenen yolda kalır ya. Biz yolcuyuz ahiret yolcuyuz. Ne çocuklarınız, ne akraba ilişkileriniz size fayda vermeyecek. Kıyamet günü Allah Celle Celalühu aranızu fasl edecek. Âyet-i kerimede böyle buyuruyor. Vallahu bima ta'malun basir. Allah Teala bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Bir de melekleri şahit tutandır. Bir de kayda aldırandır. Yani ahirette kimse özür dileyemesin diye. E şimdi tabii ki Nur burada saçılırken şu kanaldan şu saatte evde, ocakta, arabada dinlediğiniz her yere nur yağarken insan dinlemesi lazım ki bu nurdan istifade etsin. Dünyada bu kadar nur kanalından ışık almayıp da yarın ahirette. Nuru önlerinde gidenlere dönün bize bakın da sizin ışığınızla bizde yolumuzu bulalım demenin ne manası var? O zaman dönün geriye nuru dünyada alın. Burada nur satılmıyor, saçılmıyor. فَقُرِبَ ve بِسُورِ اللّهُ بَابٍ İşte o anda aralarına diyor Hadid Suresinde Rabbimiz Tebâveke Teâlâ bir sur çekilecek. O surun kapısı da var. Bak Dünyada aynı evdesin diyorum. Ama yarın ahirette aynı evdesin ama ne iş yapıyorsun? Aynı işi mi yapıyorsun? Biri namaz kılıyor, biri kılmıyor. Biri bu dersi dinliyor, biri dinlemiyor. Biri şu anda film izliyor, biri kalkmış radyodan, bu kanaldan bu ayetleri, hadisleri dinliyor. E şimdi bunlar farklı değil mi? İyi işler yapanlarla kötü işler yapanları bir mi tutacağız? Allah buyuruyor. Es-sa'idu billahem hasibel lezine citerahus seyyiatı. Hendj'alem <gülüyor> Yoksa o kötülük yapanlar, içki içenler, kumar oynayanlar, zinadenler, yiyenler, yalan diyenler, şarkı türkü eğlenceleri, müstehcen neşriyatı seyredenler. Sanıyor mu ki biz onları? iman edip salih ameller işleyenlerle bir tutacağız hayatlarını da ölümlerini de eşit yapacağız onları bir mi yaşatacağız bir mi öldüreceğiz aynı hal üzere mi yaşatacağız aynı hal üzere mi öldüreceğiz ne kötü anlıyorlar ne kötü karar veriyorlar hiçbir biz yapar mıyız böyle Mevla buyuruyor? bu adaletsizlik bize yakıştırılabilir mi şu saatte şu kanaldan Kur'an dinleyen hadis dinleyenle şu saatte efendim batıl kanallarda fuzuli şeyler dinleyenler hatta günah şeyler seyredenler bir mi tutulacak? Asla. Allah gökleri yerleri oyun olsun diye yaratmadı. İçindekileri ve bizi özellikle insanı hak ile hikmet ile yaratılmalarını gerektiren isabetli bir nedenle yarattı ki o da nedir? Velitücün kulü nefsin bima kesebet Dünyada herkes imtihana tabi tutulacak. Şu saatler imtihan saatidir. Ne zaman zil çalacak, imtihan başlayacak? Ne zaman zil çalacak, kağıtlar toplanacak diye bekleme. İşte şu anda imtihana girdim bile imtihandasın şimdi. Bu okul zili değil. Hayat zili bu. Bulu Erdi mükellef oldun Ondan evvel de tabii ki öğren, öğrenmen gereken şeyler var Mükellef olduğun da bu Erdiğin anda namazı öğrenene kadar Nasıl namaz kılacak Bulu Ermeden abdesti namazı Kuslu farzları 32 farzı Ondan sonra 54 farzı neyse bunların Hepsini öğreneceksin ki Mükellef olduğun anda e Sen imtihana girdikten sonra mı öğrenmeye başlıyorsun İmtihana girmeden Çalışıyorsun Başladı mı sen de kazanmaya başla Hiç kaybın olmasın Mevla buyuruyor ben gökleri yerleri Kıyameti kopartıp yok edeceğim de Ben çocukların oyunu gibi Deniz kenarında e, Kumlardan e, Deniz suyuyla ıslatıp Kaleler kuleler yapıp oynayan Sonra akşam evine dönerken bir tekme Vurup yıkanlar gibi Manasız hikmetsiz gayesiz Fuzuli abes olarak mı yarattım sizi Hayır Göklerin yerlerinin hikmetinde yaratılmasında büyük hikmetler vardır. O da nedir? Size imtihan yurdu olacak. Siz burada yaratılacaksınız. Yaşayacaksınız. Herkes kazandığının karşılığını görecek. Kimse haksızlığa uğratılmayacak. İyilik yapanların cevapları artırılır. Ama kötülük yapanların günahları artırılmaz. Tevbe ederlerse affolular. Tevbede sebat ederlerse günahları sevaplara dönüştürülür. Mevla bu kadar merhametle, keremle, lütufla yaklaşıyor. Şimdi inat etmenin, batılda ısrar etmenin ne manası var? Boşuna yaratılmadık. Batıl yaratılmadık. Kafirler öyle zanneder. Biz Müslümanız. Sa'idimle. <Sessizlik> Lâlikaz zannu'l-lezîne keferû fe lel lillezîne keferû ve arasındakileri boşuna yaratmadık. Eğer ahiret olmasa, hesap kitabı olmasa, sorgu suali olmasa, Sırat nizamı olmasa, cennet cehennem olmasa boşuna yaratıldık demektir. Ama bunlar olduğuna göre, herkes yaptığını karşılığını göreceğine göre o zaman boşuna yaratılmadık. Kafirler öyle düşünür. Siz Müslümansınız, siz onlar gibi eğlenemezsiniz, siz onlar gibi gülemezsiniz, siz onlar gibi keyif yapamazsınız. Sizin abdestiniz var, namazınız var, vaktiniz var, saatiniz var, zikriniz var, tesbihiniz var. Güneş doğmadan vazifeleriniz var, batmadan vazifeleriniz var, her vakitte vazifeleriniz var. Bir yandan meşru surette helalından çoluk çocuğun nefakasını kazanma derdiniz var. Bir yandan ahireti kazanma zaruretiniz var, bir yandan çoluk çocuğun eğitimi var bir yandan insanlara doğruyu anlatma vazifeniz var. Çok, sizin işiniz çok. Eğlenmeyen saniyeniz yok. Siz kafir misiniz ki onlar gibi eğlenesiniz? Onu kafirler öyle zanneder. bu o kafirlerin başına cehennemde neler gelecek? O ateş onları nasıl yakacak? İçlerin dışlarını kapladığı vakitte. Neler diyecekler? Yevmetukallibucum <gülüyor> finna. Suratları ateşte kazanda kaynayan kelle gibi döndürülürken, cehennem içerisinde o yana bu yana çevrilirken. Ya Allah, atana Resûle. Ah ne olaydı keşke biz Allah'a itaat etseydik. Biz peygambere ittiba etseydik. Rabbena inna atana Ya Rabbi biz efendilerimize, ulularımıza, reislerimize, liderlerimize, önderlerimize Kellifelli adamlarımıza, zenginlerimize uyduk. Onlar bizi yoldan çıkarttılar. biz Bizi cehennem yoluna soktular. Biz de şimdi ateşin dibini boyladık. Ehzab suresinin ayetleri bak. Ne kadar ayetler okuyorum size. Var kafirlerin başına cehennem de gelecek. Şimdi Allah Resulüne itaat etmek varken bu kadar da kolayken yarın ahirette bu boş temennilerin ne manası var? Onun için Mevla biliyor, biz sizi büyük hikmetlerle yarattık. Emne cealüllezîne âmenû ve hamilûs salihâd kel müfsidîne fil ard. Yoksa biz inanıp salih amel işleyenleri şu saatte oturmuş şu kanalların başında ayet-hadis dinleyenleri yeryüzünde Fesat çıkaranlar gibi mi yapacağız? Hristiyanlık propagandası yapıyor. Kafirlik propagandası yapıyor. Şirk propagandası yapıyor. İslam'ın aleyhine, Kur'an'ın aleyhine. Vatanın, milletin aleyhine. Belicilik faaliyetleri yapıyor. Efendim. Şimdi fesat çıkartmak için çalışanla islağa çalışanı bir tutar mıyız? Haramlardan sakınan, insanlara zulüm yapmaktan sakınan, ...fitne fesattan sakınan... ...insanların arasını açmaktan sakınan... ...kul hakkı yemekten sakınan kimseler... ...namazını kılan, orucunu tutan... ...emirleri tutan, yasaklardan kaçan kulları... ...facirlerle bir tutar mıyız? Facir, fasık... ...yoldan çıkmış, pusulayı şaşırmış... ...helal, haram bilmez... ...haddi açmış, ...bunları bir tutar mıyız? Yani ne demek... Biz sizi boşuna yaratmadık. Herkes yaptığının yaptığının karşılığını görecek. Onun için şimdi ne diyorum? Yarın ahirette dönün bakın bize biraz nur alalım demeyelim için. İşte nur saçılıyor evinize, ocağınıza alın. Aradığınız buradadır. Gelin, dinleyin. Milleti haberdar edin. Herkese mesaj çekin, telefon açın. Ya sen neredesin? Buradan nur saçılıyor. Bir ayet dinleyene nur olur diyor hadis-i şerif. Bak kaç ayet okuduk burada beş altı ayet oldu. Bu nurlar lazım değil mi sana? Şu saatte ne işin var? Kabirde lazım olan mahşerde lazım olan nura kavuşmak için. Bir düğme kadar yakın çeviriyorsun dinliyorsun. E sen ne iş yapıyorsun şimdi? Bak aynı evde aynı hatta aynı arabada aynı uçakta bile olabilirsin. Biri kulağına takıyor. Efendim Lale Gül Efem 88.4'ün mesela frekansını buradan nur, nur'a kavuşuyor ayet hadis dinliyor yanındaki de kulağına takıyor şarkıyı türküyü ondan sonra acayip acayip müzikler manasını da anlayacağın bir şey yok dünyanın ahiretine hiçbir faydası yok o da onu dinliyor mesela yan yana bile şimdi adam kulağına ne, ne takarsa ne çalarsa o kulağına o geliyor. Onun için herkes nura kavuşamıyor, herkes nur peşinde değil. Ne olacak sonra? Bakın bize de biraz ışığınızdan bize yolumuzu görelim derken aralarına diyor bir sur çekilecek hadis-i şerifin O duvarın da kapısı olacak. Ba'unihu fihi'r rahme. Içi iç tarafta kalanlar rahmet içine dalacak cennet tarafı. Ve zahiru min tiblihi'l azab. Dış tarafında kalanlar, surun, oradan ateş başlayacak, azap başlayacak, cehenneme doğru sevkiyat başlayacak. Niye sen bu rahmet surunun efendim, dışında kalıyorsun, cennet duvarlarının e, sahasının dışında kalıyorsun? Mevla seni dışarıda bırakmadı, sen kendi kendine niye bunu yaptın? <gülüyor> Ondan sonra duvarın öbür tarafından sesleniyorlar bunlara, biz sizinle beraber değil miydik? Aynı evde değil miydik? Karı koca aynı yatakta yatmıyor muyduk? Efendim, aynı mektepte okumuyor muyduk? Aynı şunu yapmadık mı? Aynı bunu yapmadık mı? E ne olacak? E niye ayrıldık? Bunlar cevap verecekler. Galiba. Evet, dünyada birlikte gözüküyorduk ama, görünüyorduk ama, aynı işleri yapmıyorduk. Aynı inançta değildik. Aynı amelde değildik. Aynı niyette değildik. Ve lakinlekum, de Feden durumunuzu. Siz kendinizi azaba soktunuz. Siz başınızı belaya soktunuz. Kendinizi fitnelendirdiniz. Ehli sünnet itikadına göre inançlarınızı tasdik etmediniz, gözden geçirmediniz. Rabbim benden ne istiyor? Bunu düşünmediniz. Kabirde bana ne lazım? Şimdi ölsem bana ne sorulacak? Siz bunu hazırlığı içine girmediniz. Kendinize zahmet verdiniz. Ve terattüstüm. Beklentilere girdiniz. Tuğl emellere kabuldunuz. Kuruntulara kapıldınız. Daha ben çok yaşarım. Şimdilik gencim. Kırkından sonra namaza başlarım. Altmışından sonra hacca giderim. Efendim zekatı şimdi hesaplarım. Sonradan zekatımı efendim eksiğini tamamlarım vesaire. Ondan sonra şimdilik biraz daha içki içeyim. Biraz daha kumar oynayayım. Biraz daha zina edeyim. Efendim sonra tövbe etme fırsatım olur belki. Böyle beklenti. Nerdeptim daha beteri var. Şüpheye düştünüz. Ya bu hoca konuşuyor ama acaba ahiret var mı? Kabirde azap var mı? Kabirde efendim müminlere istirahat var mı? Cennet bahçesi rahatı var mı? Ondan sonra mahşer var mı? Dirilmek var mı? Acaba acaba iman şüpheyle durur mu? İsteydi billahi enmel mu'minun elzina amenu billahi ve resulihü thumma lem yertabu. Müminler ancak o kimselerdir ki. Allah'a ve peygamberine iman ettiler. Sonra hiç şüpheye düşmediler. Şüpheyle iman bir arada barınmaz. Şüpheli can cennete girmez. Şüphe olur mu ya? Ve bile yok Takva sahipleri ahirete yakinen inanırlar. Gözle görür gibi. görmüşten ileri. Onun için Ali Efendimiz radıyallahu anh. Lefkü şüfel ve mezdet tü yakine şimdi gözümden perde peçe kaldırılsa... cenneti cehennemi gözümle görsem... alenen zerre kadar imanım artmaz. Niçin? Çünkü artma payı yok. Öyle inanıyorum ki... şu andaki inancım... görmüşten ileri geçtiğinden... görmekle ne artış kaydedeceğim İman budur. Şimdi cennet tarafında kalanlar... duvarın dışında kalanlara ne diyorlar? Beraberdik, beraberdik ama siz... işi bozdunuz. Dünyada birlikte... Oturuyorduk, kalkıyorduk, aynı evde yaşıyorduk, İşte neyse. Ailevi bağlarımız vardı, akrabalık ilişkilerimiz vardı, karı-kocalık ilişkilerimiz vardı vesaire. Ama Allah ahirette buyurdu ki aranızı açacağım. Ben yaptıklarınızı görüyorum. Ameline göre yere yerleştiriyorum adamı. Dünyada bunlar beraber de burada da beraber olsunlar diye ahirette bir kaide yok. Siz fitneye düşürdünüz kendinizi. Kuruntulara kapıldınız, beklentilere kapıldınız. İslam'ın Müslümanların aleyhine faaliyetlerde bulundunuz ya münafıklar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yakında ölecek bekleyin bir şairdir yakında devri biter efendim öldümü mü kurtuluruz ondan sonra böyle Siz de dünyada öyle efendim bu İslamiyet yakında geriler millet bundan bıkar namaz abdest kalmaz bu hoca da gider Zaten hasta adam Zor yaşıyor her tarafı tıkanmış Biz de bundan kurtuluruz Bekle Benden kurtulsan ne olur Benim Allah'ımdan kurtulamazsın ki Var tepdüm, şüpheye düştünüz Acaba acaba acaba İnanalım mı inanmayalım mı falan Kuruntular aldattı sizi Tuğle emel kuruntular. Aman daha çok yaşarım. Ölüm çok daha bana çok var. Ondan sonra yok olur giderim. Belki değiştirilmem. Şimdi dirilecekmiş gibi boşuna dünya hayatının zevklerinden kendimi mahrum etmeyeyim. İş mi bu ya? Hatta ca'emirullah. Allah'ın emri geldi. Ölüm geldi. Tek hakikat olan ölüm geldi. Hiç beklemediğin anda geldi. Birden gerçekle karşılaştın. Gözün açıldı, gönlün açıldı. allah Teala'nın buyruğu üzere. Estaizu billah. Le kad kunte fi gafletin min hâda. Kaf suresinde. Ölecek adama buyuruyor. Ölüm anında sen bu ölümden ahiretten gaflet içerisindeydin. Hiç düşünmüyordun. Aklından bile geçirmiyordun. Ölümden bahsedenlere ahiretten bahsedenlere ya beş paralık keyfimiz var. Keyfimizi kaçırmayın. Moralimizi bozmayın. Bu konuları açmayın diyordun. Fekeşefnâ anke gıtaeke Şimdi senin perdeni peçeni açtık. İmam Gazali öyle buyuruyor. Ruh bedenle alakalı iken yani insan hayattayken şimdi bedenimizle Ruhumuz birbiriyle çok alakalı Sarmaş dolaş iç içe O zaman hakikatler görülmüyor Ruh gerçekleri göremiyor Bedenle ilişkisinden Takıntıya kalıyor perdeye takılıyor Ama ruh bedenden sıyrılınca Ölümle beraber Ruh ayrılınca Ruhun görüşü çok kuvvetleniyor Ruh o zaman bütün gerçekleri görüyor Ama iş işten geçiyor Şimdi senden peçeni açtık Şimdi senin gözün çok keskindir. Ta ölürken nerelik olduğunu görüyor. Cennetlik mi cehennemlik mi? Tabi önünde kabir var, mahşer var, sırat var, mizam var. En nihayet ya cennet ya cehennem ama ölürken belli ediyor bu iş. Renk veriyor. Çünkü ölüm meleği geldiğinde Cebrail aleyhisselam sağ kanadında cennet manzaralarını gösterirse ha yerim burasıdır diye o da onu seyrederken Çabuk götürün beni derken efendim yağdan kıl çeker gibi canı çıkıp da anlamıyor. O zaman zaten nereye gideceğini görüyor. Gözü keskin görüyor, çok ileriyi görüyor. Ama sol kanadında cehennem manzaraları gösterilip a buraya gideceksin işte." tehdidiyle karşılaşırsa o da çok ileriyi görüyor ama "Ya veilah, inete de bu ne? vay bana vay, nereye götürüyorsunuz beni?" diye paspas bağırıyor. Komada adam son nefesinde can çeken adamın sen o bağırtısını o sesini duyamayabilirsin ama ya bunu duyanlar da vardır gerçi ama. Burada kayba iman devreye giriyor şüphelenmeyeceksin. Kuruntulara kapılmayacaksın bak Allah'ın emri gelir. İnkarcıları öyle ne zaman gelecek Allah'ın azabı varmış da peygamberler hocalar bizi korkutuyor. Adam inkar ettiği için alay ediyor. Davranıyor. Gelsin de göreyim falan. Mevla buyuruyor. Acele istemeyin Allah'ın emri geldi. Geldi ölüm meleği geldi. Ya aniden gelir. Ve cahet sekretül mevti bil haqqa ma kunte minhü Ölüm sarhoşluğu sekeratı mevk denir ona. Ölümü öyle komaya sokar adamı. Ölmeden insan konuşamaz, duyamaz hale gelir. Ölümün sekeratı var. Çok zor şiddetli Kaplamaları, kuşatmaları var. Mevla buyuruyor. İşte ölüm sarhoşluğu geldi. Hak ile geldi. Gerçekleri getirdi. Ee gidiyor ruh bedeninden ayrılacak adam. Sen bundan kaçıyordun değil mi? Ondan sonra bekle berzak de. Ne zamana kadar? Kıyamet kopana kadar. Erken ölen daha çok bekliyor. Tabi şu anda ölen 10 sene evvel ölenden, 100 sene evvel ölenden, 1000 sene evvel ölenden, 5000 sene evvel ölenden, taz az bekleyecek. Ama işte ondan sonra ölene göre daha çok bekleyecek. Nihayet maşere kalkış birlikte olacak. Ve nufukafiyi sur, ondan sonra da sura üfürüldü. Yani üfürülecek ama bunlar olmuş bitmiş benim ilmimde değişme olmayacak. Kesinlik kazandığı için mazı sıkasıyla, olmuş bitmiş ifadesi Kuranda geçiyor. İşte bu tehdit günüdür. Aman ne tehdit ne tehdit. Mizan'da şavabun var gelecek, günahın var gelecek. Sırat'ta ayağın kayacak mı yoksa Sebat mı edecek? Efendim ne diyelim? Havzu ı Kevser'de nasibim var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sancak-ı şerif altında yerim var mı? Mahşer'de dostlar arasında mısın, düşmanlar arasında mısın? Emtiazül yem Ey suçlular çekilin, seçilin, ayrılın dostlarımdan. Dünyada dost düşman karışık yaşadınız Şimdi rahmet Kur'an'sı dostların adına çıkacak Düşmanlar mahrum olacak Bu işler zor Tehditler o zaman görülecek Tehditler Bu bizim iyi günlerimiz Bunlar bizim iyi günlerimiz Önümüzde ne zor günler var İnşallah Zor günler önümüzdeki günler Daha iyi olsun inşallah Temenni ederiz ama Hangi işteyiz ona bakalım işte böyle dinliyorsak, amel ediyorsak inşallah önümüz daha iyi olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dualarında ne buyuruyor? Allahümme ceal hayra umri ahira ve hayra ameli gavatime ve hayra ayami, yevme el Benim dualarım kitabım var. Onda bütün bu dualar var. Ama amel eden kim var? Ama yine de çok cemaatimiz amel ediyorlar sağ olsunlar, bize de dua ediyorlar bize seviniyoruz, yazdığımız kitaplardan okuyorlar, amel ediyorlar, insanın memnun oluyor, ama namazlardan sonra, yüzde yüz dua kabul esme'ü düa dübiros salavatil mektube Allah Teala tarafından en kabule şayan dua bir vefidiyel filleyl gece teheccüd vaktinde bir de farz namazların akabinde bu duayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farz namazların peşine yapardı sayfası aklımda değil tabi kitabın ancak hangi bölümde onu söylüyorum Nereden bulacaksınız Beş vakit namazın farzından sonra Namazdan sonra yapılacak dualar bahsi var Dualarım kitabı Dualarım adı dualarım Onda e, herkesin evinde hemen hemen var Rafa koymuşlar Kütüphaneye koymuşlar bende var diye hava atıyorlar Yahu sende var ama içinde ne var Ağzında ne var kalbinde ne var Kabre indiğinde seninle ne var Amel ettiğin okuduğun seninle gelecek Kütüphanedeki kalacak لَيْسَ بِعِلْمٍ ma يَعِلْقِ مَطْرُ مَا الْعِلْمُ اِلَّا ma وَعَى demiş şair. Küçübhanenin koruduğu, sakladığı ilim değildir. Ancak göğsün, kalbin sakladığı, ezberlediği ilimdir. Amel edersen de faydalı ilim olur. Amel etmezsen de bir faydasını göremezsin. Ezber edebilsen neye yarar okumadıktan sonra. Ne buyurdu Muhammed Mustafa? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbim, Ömrümün en hayırlı kısmını son kısmı Ya Rabbi günlerimin en hayırlısını sana kavuşacağım gün eyle. Amellerimin en hayırlısını son amellerim olarak takdir eyle. Duayı görüyor musun? Ya bu ya, acayip bir dua. Onun için inşallah diyorum önümüzdeki günler daha iyi günler olsun. Ama herkes hakkında bunu söyleyebilir miyiz? Yani Amin desek de kabul olunacak dua mıdır herkes hakkında? Ne işteyse ne ameldeyse başına o gelecek. Tabii ki kötü amelde olanlar ileride daha Allah muhafaza etsin bu yaptıkları, ektiklerini biçerken, yaptıklarının karşılığını görürken çok kötü günlere kavuşacaklar. Onun için dikkat etmek lazım. Çok dua etmek lazım. Yalvarmak lazım. Hesaplı yaşamak lazım. Biz kuluz. Biz mesulüz. Biz mükellefiz. Şu saatlerde nur kazanmak lazım. Kuruntulara kapılmak lazım. Daha vaktim var, daha yaşarım, şuyum buyum. Yok. Bak duvarın arkasından ne diyorlar? Sizi kuruntular aldattı. Allah'ın emri ölüm aniden geldi. Sizi hiç hazırlıksız yakaladı. Garrakun <gülüyor> billahil O çok aldatan bir şeytan var. O kendi çok aldanmış bir de insanları çok aldatır. Öyle bir aldatır ki. İşte o sizi Allah adına aldattı. Ne dedi size? Ya Allah gafurdur, rahimdir, kerimdir. Senin tevbeni kabul edersen şimdilik biraz daha devam et. Sonra daha yaşarsın. Efendim tevbe ettiğin anda da kabul olursun. O kendi aldanmış. Güneş batıdan doğmadan tevbe edeceğim de kabul olacağım diye kendi bile bekliyor. Allah Teala ona haber etmeden güneşi batıdan doğuracak. Ondan sonra iblis başlayacak, bas, bas bağıracak. Bütün iblisler başına toplanacak. Efendimiz büyüğümüz niye ağlıyorsun bağırıyorsun? Sizin bir şeyden haberiniz yok. Diyecek ki benim bütün Beklentim Güneş batıdan doğmadan tevbe ederim Tevbe kapısı açık Batıda tevbe kapısı var Bu hususta çok hadis-i şerifler var Biz bunları haftalık derslerimizde Salı akşamları Radyoda Perşembe akşamları da e, Derneğimizde Ahmet Yesevi derneğinde efendim Ders olarak yapıyoruz O derste bu hadis-i şerifler yeni geçti Bunlar tabi her şeyi her an söyleyemiyoruz Takip etmek lazım insan bunların peşine düşecek bu kadar ayet hadis nerede bulacak evvelce bir hadis dinlemek için adam iki ay üç ay yol gidiyordu kalkıyordu Irak'tan adam Ebu Ureyre'yi göreyim de bir hadis duyayım veyahut bu hadis sen söyledin mi senden mi duydu bize söyleyen adam diye ta Arafat'a gidiyordu hadi Bağdat neresi Arafat neresi ya bu iş böyle bu ilmin kıymetini bilenler kazanırlar işte batıda TV kapısı var o kapandı mı iş bitti ne imam yarar ne hayır yarar ne tövbe kabul edilir işte ondan sonra ben size bir şey demiyordum şimdi faaliyetlerinize devam edin insanları saptırmaya devam edin ama tövbe kapısı kapanmadan ben uyanacağım haberdar olacağım ve de tövbe ettireceğim hep beraber tövbe kapısı açık olduğundan kurtulacağız sanıyordum ama bak şimdi benim haberim olmadan güneş batıdan doğdu işimiz bitti ebedi cehennemde kaldık hepimiz İblis böyle diyecek Sana bana yakışır mı İblis gibi beklentilere girmek Zaten aldanmış kendisi aldanmış Sen ona niye aldanıyorsun O çok aldatıcı İblis var ya Onun hilesi çok Bize musallat olmuş Biz görmediğimiz yerden bizi görüyor Düşmanımız kuvvetli Ama dostumuz daha kuvvetli Allahu Teala Düşmanımız bizi biz görmediğimiz yerden görüyorsa dostumuzun Allah Teala da onu o onu görmediği yerden görüyor. mekan mekanda müneze. Deme ne demek istiyorum? Yani Allah Teala onun şerine karşı bize yeter artar yeter ki Allah diyelim. O bize kitap indirdi. Benim iddiatime uyun korkmayın diyor. E kitap Kur'an geldi bize. Bak bu kadar ayet hadis okunuyor. Sen bunu dinlemeden nasıl uyuyacaksın? Bu ilimleri bilmeden nasıl tabi olacaksın? Neye tabi olacaksın ya? Ben Kur'an'a uydum. Ne Kur'an'da ne yazıyor bilmiyorsun. Nereye uydun ya? Böyle uymak olur mu? Bu uyuntuluk olur ya. Ezbere konuşuyorsun. Ben Allah'ı seviyorum. Peygamberimi kitap mı anladık ne biliyorsun kardeşim? Tanımadan sevgi olur mu? Bilmeden efendim tabi olunur mu ne? Onun için illa ilim diyoruz. Şu dersler dinlenecek dinletilecek. Sevdiğin adama yapacağın en büyük iyilik ayet-hadis dinletmek ya. Onun için Telema la yuhadu minkum Artık bugün sizden fidye alınmayacak. Ve la min ne kafirlerden ne munafıklardan. Fidye verin de para getirin de şunu yapın da bunu yapın da kurtaralım sizde. Böyle bir şey yok. Vekumun naru mevlaküm. Sığınağınız barınağınız ateştir. Çocuk anasının kucağına sokulduğu gibi siz cehenneme sokulacaksınız. Hem de cehennemden beter belaları görünce seve sebe ateşi atlayacaksınız. Ya Rabbi erihne öyle bin nar. 50 bin sene mahşerde güneşin altında bekletilince inatsan yere düşmeziz de ham içerisinde ya Rabbi ateşle de olsa bizi rahatlattır beklemekten canımız çıktı diyeceksiniz. Ye Mevlaküm, sizin Mevlanız, sahibiniz, dostunuz, arkadaşınız o ateştir. Ya dünyada Allah'ın Mevla tutmazsan, hakiki dostun Allah olduğunu, Resulü olduğunu, müminler olduğunu bilmezsen, müminlerin cemaatinden, eli sünnet vel cemaatten, itikat ve amel bakımından ayrılırsan, işte o zaman ateş senin Mevlan olur. Allah gibi Mevla'yı bırakan, Sonu hüsran olur. Ente Mevlana. Ya, bizim Mevlamız sensin. Niye demiyorsun Allah'a? Fe nimel Mevla. Ve nimel nasir. Ya Rabbi ne güzel Mevlasın, ne güzel yardımcısın. Kabirde de mahşerde de, her yerde de bizimle berabersin. Niye demiyorsun? Dostunu, düşmanını seçemiyorsun. Karın zararını bilmiyorsun. Dünyada ahirete sana zarar edecek şeyleri dinliyorsun, diyorsun. Şu saatlerde şu kanallardan, seni hidayetin efendim anlatılıyor, sana nur saçılıyor. Bunları almıyorsun. Kendine yazık ediyorsun. Onun için Rabbimiz peşinde ne bu? Estağile billah. Elem ye'ni lillezine amenu. En tekşe'an kulübühüm li zikrillahi ve mâ nezele minel haq bu inandık diyenler, ey müminler biz de Müslümanız diyorsunuz o inananların hala kalplerinin Allah'ın zikrine, Kur'an'ına kitabına karşı yumuşaması hak olarak inen ayetler karşısında saygıya korkuya kapılmasının zamanı yanaşmadı mı? bu gaflet daha ne kadar sürecek? Yahudi Hristiyanlar gibi kitaplarını değiştirdiler, dinlerini bozdular Kalpleri katılaştı, helak oldular. Bak dünyada Müslümanların başına bela oldular. İnsanlara zulmediyorlar. Müslümanların vatanlarını işgal ediyorlar. Müslüman vatanlarında fitneler çıkarıyorlar. Milleti birbirine sokuyorlar. Terör çıkarıyorlar. Görmüyor musunuz neler yapıyorlar? Ne eşkıyalıklar yapıyorlar? E tabi kitabından uzaklaşırsan olacağı budur. Allah'ın ayetini dinlemezsen, hak ayetleri dinlemezsen uyacağın batıldır Dostunu, düşmanını bilmezsen, efendim, düşmanına dost diye tutunursan, sarılırsan, onu seni hakiki dostun olan Rabbinden uzaklaştıracak, filmlerin sinemalarını, dizilerini, eğlencelerini, modalarını alıp da başına koyarsan, olacağı bu durum. Mevla buyuruyor, ''Hala yaklaşmadı mı inananların, müminiz diyenlerin, biz Allah'a ahirete, Kur'an'a inandık diyenlerin, kalplerinin Allah'ın zikre karşı yumuşaması, Gözlerinin yaşarması, ayetleri dinlediklerinde ağlayıp sızlamaları, yalvarmalarının zamanı yanaşmadı mı? Bu katılık ne kadar sürecek? Bu gaflet ne kadar devam edecek? Onun için Rabbimiz bizden tövbe istiyor. Rabbimiz bizden yöneliş istiyor. Rabbimiz bize şu fırsatları verdi. İşte önümüzde mübarek Zülhicce-i Şerife ayı var. Hacı ayı geliyor. Haram ayların... ...üç tanesi peş peşe... ...bu peş peşe olanların üçüncü, ...ikincisi değil şimdi... ...Zülhicce-i Şerife... Evet, ...perşembe, cuma, cumartesi oruçları... ...başladı haram ay oruçları... ...perşembe, cuma, cumartesi tutana... ...Allah dokuz, yüz sene sıralı ibadet etmiş cevabı yazıyor... ...nerede bulacaksın bu bolluğu öldükten sonra? Bak haram ay... ...mubarek Zülhicce ayı geliyor... Haftaya salı gecesi dersimizde saat dokuzda buluşalım da inşallah Zülhid Cahin'in hele ki ilk on gecelerinin faziletlerinden konuşalım. Ne büyük geceler, ne sevaplar, ne hayırlı ameller, ne faziletler anlatalım size. Yere söz vermeyin. Salı 9'a alam kurun şeyi. Cep telefonunuzu neresi efendim bilgisayarınızı alam koyun. Çalsın size yarın saat evvelden hatırlatsın size. Ne büyük geceler geliyor on gece sayılı geceler hemen geçer ama ne cevaplar, ne ibadetler ne faziletler böyle efendim dereler akıp giderken ağzı kuruyup da bakanın enayiliği gibi bu mübarek on geceleri de ibadetsiz zikirsiz efendim, ahiret malzemesi hazır hazırlamadan geçirirsek vay bizim halimize ama bilmeden olmaz. Onun için bize Allah öğrettiyse biz de zekatını vereceğiz. İlmin zekatı öğretmektir. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Dinleyin Allah için, dinletin Allah için diyoruz. Ne diyoruz? Hakkıya salıya çok önemli. Dünyanın her tarafından dinleme imkanı var. Uydudan bulabiliyor. internetten bulabiliyor. E yani sen şimdi cehennemi arayan da buluyor, cenneti arayan da buluyor. Millet ne işler buluyor, ne zor yerlere efendim, e, ulaşıyor da, siz bu kadar kolay adrese Cennetin adresine niye ulaşamıyorsunuz? Aman seferberlik yapın. Bu zülhicci ayı çok büyük ay. Bu on gecelere Rabbim yemin ediyor ve leyalini açır. On gecelere yemin ederim Allah bu Bak Mevla vuruyor yanaşmadı mı sizin kalplerinizin Kur'an'a karşı zikre karşı yumuşamasının zamanı yanaşmadı mı sizin bu katılığınızın geçme zamanı yaklaşmadı mı? Siz nasıl böyle ehli kitap yavruları gibi Yahudi Hristiyanlar gibi katılaşacak kalbiniz daha ne kadar daha katı kalacaksınız? Onun için inşallah bir hadis-i şerif başlamıştım biliyorsunuz. Abdurrahman Müsemmir, Radiyallahu tal hadis-i şerif. Bu hadis şerifi bir madde okuyalım. Bu gece Rabbim hiç aklımda olmayan şeyleri ağzıma getirdi. Ben böyle bir hesap yapmıyorum, şunu konuşayım, bunu konuşayım, hazırlık da yapmıyorum. Bir dersten hadis-i şeriften başlamıştık. Bu gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü hakikatlerden birisi, ve min ummeti yetin nebiyine ve hum min ila ummetimden bir adam gördüm peygamberlerin yanına geliyor mahşer günü peygamberler halka halka oturmuşlar, halakalar kurmuşlar, yuvarlak şekilde, enbiya ızaam ve rusulü figham, aleyhim menne hazarat, ne büyük insanlar, mahşer onların günü, o hangi peygamber halkasına rastlasa, kovuluyor, git uzak ol, defol, yanaşma buraya, çok mahzun oluyor, çok üzülüyor, tam o anda, Dünyada cünüplükten yıkanması var ya gusül gusül. Ya, o çok muazzam bir iş. Titiz olacaksın. Dikkatli alacaksın. İğne başı kadar kuru yer bırakmayacaksın. Ya tırnaklarını güzel keseceksin. Ayağında şuranda, burada efendim sakızdı, şuydu, buydu, yapışkan bir şey bulundurmayacaksın. Onları kazıyacaksın. Bu gusüle önem vereceksin. Cünüplükten yıkanacaksın ya. O gusül geldi elinden tuttu. O kadar peygamberlerin kovduğu adamı aldı benim yanıma oturttu diyor. Hadi. Size bu gusül hangaraya gelmesin. Size zorluk vermesin. yani ahirette Resulullah sallallahu aleyhi ve yanına sizi oturtacak salih bir amel olduğunu düşünürseniz daha titiz olursunuz. Sünnet veci üzere. Bizim abdest risalemizde bu kusul bahsi var ama baskısı da çıkmadı işte çalışıyoruz inşallah. Epeydir baskısı bitmiş diye yeniden bir ferriz yapıyoruz da baskı hazırlayacağız oradan o zaman daha size tarif ederim sayfelerini de söylerim de zaten evvelce almış olanlarda mevcuttur yeniden bir gözden geçirelim bu gusül ibadeti nasıl alınıyor bunun farzı vacibi sünneti edebi nedir bunlara riayet edelim yani gözümüz gibi gözümüzün ışığı gibi koruyalım bu amellere önem verelim değer verelim bak yani ahirette bunlar bizi gelip kurtarıyor ümmeti. ve veci. Ümmetimden bir adam gördüm. Cehennemin alevleri suratına doğru yaklaşıyor. O eliyle ateşin alevini gücünden savmaya çalışıyor. Ya insan eliyle bu işi yapabilir mi ya? Onun için Allah Teala buyurdu: Efemen yettaki bireci su el azabı yemel Kıyamet günü kötü azabı görünce eliyle yüzünü efendim korumaya çalışanın durumu, hiç cennette rahat rahat istirahat edenin durumuyla bir olur mu? Ne tehlike, ne tehdit, ateşe atılmak üzere elini tutuyor önüne. El senin ne kadar koruyacak ya? Ateşten adam el koru mu? demir bile korumaz. Demir eritiyor. Onun için bu ümmetim zor durumdaydı. Bir de baktım fecahetu sadakatuhu. Dünyada verdiği sadakası, sadaka var ya, hayır, hasene, yardım, fakire, yetime, dula, miskine, evvela en yakınlardan, akrabadan başlamak üzere, komşulardan, hak sahiplerinden itibaren yapılan yardım, hayır, hasene, o sadaka geldi, başına gölge, yüzüne perde verdi. Nerede bulacağını orada perdeyi? Demiri bulsan eritir. Ama sadakayı eritemiyor. Sadaka ne kadar? O gizli verilen sadaka hele bir de. En önemli sadaka, gizli verilen sadaka. İnne sadaka tes sirri tutfiu gada Gizli verilen sadaka, kimseye duyurmadan, gösteriş yapmadan... Ve yapılan, verilen sadaka, Allah'ın gazabını söndürür. allah Teala bir kuluna kızsa, onu cehenneme atacak olsa, o sadaka diyor Allah'ın gazabını söndürür diyor. Allah'ın gazabını söndüren şeyden daha kuvvetli ne olabilir? Dünyada hangi bir şey söyleyebilirsiniz kuvvet bakımından Allah'ın gazabını söndürebilir? İşte gizli sadaka bu. Ya, sadakayı gizli veren, arşın altında gölgelenecek, Yedi kişiden biri ve acilin tesadüka içve, hatta la Gizli gizli sadaka veriyor. Eskiden büyükler bu gizliliği o kadar yahut ederlerdi ki sadaka alan bile kimin verdiğini bilmezdi. Kapısına koyardı bırakır giderdi. Ama şimdi tabi biraz zor oldu adam kapısına bıraksan sen biraz gitsem başka biri alır onu. Hem de hiç muhtaç olmayan biri alır içerideki açlıktan ölü kalır, Kapı, öbürün kapıda bir şey buldum diye alır kaçar çalar. Eskiden tabi daha hakka hukuka reayet fazla olduğundan daha kolaydı bu işler. Şimdi tabi gizliyim diyorsun, adama veriyorsun beni deme, bu sefer verdiğin adam yiyor onu. Öbür adama da sormuyorsun ya gizli yapacağım diye, geldi mi sana bu sadaka yardım ulaştı mı sana demeyeceksin ya köye. Aradakine de kolaylık oldu işte, o da aldı yedi. Onun için iş zor. Allah görüyor diyeyle yani Şahin Başa kalkmamak lazım. Ağır konuşmamak lazım. Hatta sadakamızı kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Diye teşekkür etmek lazım. Sü'aluna du'auna lil cenneh lehum aleyna bil kabuli minne diyor Allah dostlarım. Bizden Allah için yardım isteyenler bizi cennete çağıranlardır. Yardımımızı hayrımızı kabul ettikleri için de özellikle teşekkür etmemiz lazımdır. Neden? Buradan bir parayı göndereceksin... Efendim Konya'ya, Güroş'una, Trabzon'a bilmem ne kadar ondan masraf kesiyorlar. Ne kadar fazlaysa o kadar fazla kesim oluyor. Yani adam buradan şu 5-600 kilometrelik yolda ne kadar para kesiyor? Peki bu adam senin sadakanı kabul eden adam ne yapıyor? Senin paranı dünyada alıyor, ahirete götürüyor. Dünya neresi, ahiret neresi? Bu aradaki mesafeyi Kimin hesabı belirleyebilir? O kadar uzak aleme ne yapıyor? Senin paranı götürüyor. Şimdi buna ne kadar teşekkür etmen lazım? Senin azığını ulaştırıyor oraya. Onun için sadakası geldi. Başına gölge oldu. <gülüyor> Hadi şerif. İnsanlar kıyamet gününde verdikleri sadakanın gölgesine girecekler. Güneş tavan boyu yakın gelecek. Hararet 60 kat artacak. Bu kadar sıcaklığı bile yetiyor, bizi kavuruyor. Çöllerde çıktı bak. 50 60 70 derece adam açıkta kafası kalsa bir iki saatte be, beyin kanaması gider. Ya? Bu bir, ne kadar uzakta? Bir tavan boyu yakına gelirse hararetle 70 kat 60 70 kat artırılırca bunun altında beyin dayanır mı, kafa dayanır mı? İşte insanlar o zaman gölgeye muhtaçtır. Kim gizli sadaka verirse, Salinin verdiğini sol eli bilemeyecek derecede gizli. İşte, Yedi kimse Allah'ın gölgesine girecek, o gün Allah'ın gölgesinden başka gölge yok. O gölgeye giremeyen yandı. 50 bin senede kaldı. İşte 13. cehennemi arayacak erihine binler Ateşe atacaksan da bizi bir rahatlattır da yerimizi bilelim diyecek. Bu ne beladır? O gölgeye giren yedi kişiden biri bu. Kizli sadaka veren. Sadaka böyle bir şey. İnsanlar kıyamet günü sadakalarının gölgesinde. Gölgen ne kadar koyuysa sen o kadar rahatsın. Ama az sadaka verdin, gösteriş yaptın, işi karıştırdın. işte Senin gölgen delikli. Şemsiyen delikli. Ne olacak? bir taraftan kafanı çeviriyorsun, oradan güneş vuruyor, o tarafa geçiyorsun, oradan güneş vuruyor, güneş birden öbür tarafa gitti, sen burada yandın, kavruldun. Ne olacak şimdi? Allah için verelim. Muhtaçları bulalım. Konu komşudan ihtiyaç sahiplerini kollayalım. وَرَاِتُ رَجُلَمْ مِنْ اُمَّتِي جَاهَةُ زَبَانِيَتُ الْعَذَابِ فَجَاهُ اَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُ Üçüncü maddeyi okuyorum bugünkü dersimizde. Uzun hadis şerif, iki üç haftadır devam ediyorum. Ümmetimden bir adam gördüm. Azab cebanileri on dokuz melek, cehennemin görevlileri, Allah merhamet duygularını almış, zerre kadar onlarda bir acıma bırakmamış. İnsanın bağırmasından zevk alıyorlar. Ne kadar? Feryat ederse onlar hiç, en ufak merhamete, Gelmiyorlar. Allah Teala onlardan merhamet vermemiş. Üzerine kadar acıması olsa o ateşe atarken bağıran adamın feryadına dayanıp da onu ateşe atamaz. Onun için Mevla onlara merhamet vermemiş. Azap zebanileri geldi. Tam adamı yakalayacaklar. Adam cehenneme gidecek. İyiliği emredip kötülükten ney yetmesi geldi. Onu onların ellerinden kurtardı, halas etti. Ne demek iyiliği emretmesi? Kardeşim namaz kıl Allah'ın farzıdır. Kabirde ilk namaz sorulacak mesela. İşte iyiliği emretti. Ne demek? Oruç tutmayan ya oruç tut işte. Bu büyük bir ibadettir ahiret. Farzdır yarın ahirette Mevla bundan soracak. Dedin adam oruca başlattın bak. Ha burada tabii iyiliği emretmek derken illa tesir ettirmek senin benim elimde değildir. mesela onu usulüyle, üslubuyla, ilimle, hikmetle, güzel vaazlerle ona ulaştırabilmek artık. Mesela bu. O tutar tutmaz o ayrı bir mesele. Senin vazifen iyiliği emretmek. Emretmek derken öyle yap şunu bilmem ne o emir Türkçe'de emir maasa değil. Yani bu Allah'ın emri diye tebliğ etmek. Dava bu. Efendim ona haccın farziyetini anlattın. Bak malında zekat var fakir fukaranın hakkıdır yarın ahirette bu sana sorulur. Al zekatını öyle bir hesap yap şuna göre iyiliği emrettin. Kötülükten ne edilmiş ki içene şey dedin ki bu ateştir, piştiklerin anasıdır, bundan sakın bak. İbadetin namazı kabul olmaz, Allah muhafaza ölüm gelir aniden, sarhoş olursun, çok kötü bir ölüm olur mesela falan. Ondan sonra işte zina edene, zinanın, e, ahirette zina edenlerin yüzlerinin karalığını, ne belalara düşeceklerini, azaplarını falan. Anlatırsın. E, biraz tabii korkutma da var bu işin içinde ama, tabii hakaret olmamalı. Kendini de o adamdan üstün görmek durumu olmamalı. Çünkü onun zafiyeti olan bir konuda sen kuvvetli olabilirsin ama senin de zafiyeti olan bir konuda o kuvvetli olabilir. İnsanların böyle huyları vardır. Sen beş vakit namaz kılıyorsundur, o adam kılmıyordur, sen ona tabii ki güzel bir şekilde anlatırsın ama kendini ondan üstün görmek hakkın ve haddin değildir. Çünkü ne olabilir? O adam beş vakit namazda gevşeklik ediyorsa, kılmıyorsa da bakıyorsun da o adamda da ne yoktur? Mesela çalıp çırpma yoktur, kul hakkı yoktur. Bazıda böyle oluyor. E bu sefer ne oluyor? O da sana o hususta vaaz edebilir. Diyebilir ki bak sen hacısın hocasın namazda kılıyorsun ama bu taraftan da milletin hakkını yiyorsun, yamuk yapıyorsun sen. Bunu yapma kardeşim diyebilir, onunki de sana tesir eder işte o zaman. Allah Allah! Adamın anı secdeye gelmiyor ama görüyor musun ne kadar haktan hukuktan sakınıyor. Böyle çok adamlar var. Onun için kimse kendini başkasından üstün görmemeli. Allah Teala kullarına... İyilikleri bölüştürmüştür. Bütün iyilikler bir kişide toplanmış diyemeyiz. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kamil varisleri bunlar çok nadirattandır. Bu itibarla kendini üstün görürsen onun yaptığı günahtan daha büyük günaha düşmüş olursun. Ucum günaha düşmüş olursun. Bu bir beladır. E ne yapacaksın? Kendini ondan aşağı görerek. Ben kılıyorum ama beninki de kabul oluyor mu o da belli değil yani. Ama ben sana da tabii bu hayrı sana tavsiye etmek durumundayım. Ben senin iyiliğini istiyorum, seni seviyorum. Hani böyle. Yoksa sen cehenneme gideceksin, ben zaten cenneti garantiledim. Edasıyla yaklaşılma olmaz. Bu uzaklaştırır, yaklaştırmaz. Evet. Kötülükten neye yetmek nedir? İçki içmemesi için, kumar oynamaması için, zina etmemesi için, faiz ememesi için, yalan dememesi için, yalancı şahitlik yapmaması için mesela. Kulak yememesi için nasihat ediyorsun. Hele bir ayet hadisten bir şeyler bilip de hani konuşulursa çok tesir eder, çok faydalı olur. Şimdi ne yaptın dünyada neme lazımcılık yapmadın. Bana ne demedin. Çoluğunla, çocuğunla, eşinle, komşunla uğraştın. E artık iş, işçiysen işçi arkadaşınla, iş sen işçinle. Neyse herkes çevresindeki ee, saha içerisinde iyiliği emredip kötülükten ne edecek bunu yaparsa büyük iş yapmış olur. Bak o işin büyüklüğünü anla ki Zebaniler yakalamış adamı götürüyor. Adamın durumu iyi değil. Adamın başka günahları var. Ama iyiliği emretmiş kötülükten ne yetmiş? İyi bildiği şeyleri İslam'ın iyi gördüğü şeyleri insanlara tavsiye etmiş. İslam'ın yasakladığı bazı şeylerden insanları engellemeye çalışmış. E bu arada kendini de yaptığı günahlar olabilir. Kimse peygamber değil yani. Kimse peygamber değil. Hiçbir hoca peygamber değil. Ancak ısmet sıfatı korunmuşluk peygamberlere Bunu Bunun dışında herkesin hata payı var. Ama ne diyoruz sana? Yani bu hangi tarafı ağır gelecek meselesi var burada? İyiliği emredip kötülükten ne yetmesi geliyor, onu zebanilerden bile kurtarıyor ya. İşte onun için. İrhamû <gülüyor> men fil ardı yerham küm Yerdekileri acıyın, gökteki melekler de size acısın. Errahimûne yarhamuhumurrahmanü yevmel Acıyanlara kıyamet günü Teala rahmet edecek. Şimdi tabi bu acımaktan geliyor. Bir adamın namaz kılmadığını görürsen, ona acıyorsan insanlara, yani onun bir amanın çukura düştüğünü e, seyretmek gibi, e, ka, seyreden gibi gattar ve katı kalpli değilsen, zerre kadar merhametin varsa tabi onun elinden tutarsın, onu o çukurdan kurtarırsın. E, bunun gibi de e, namaz kılmayanın da ölüdü ahirette, kabirde azap göreceğini bildiğinde bunu buna demeden duramazsın ki. İşte o zaman Rahmet devreye giriyor, merhamet devreye giriyor, sen kullara acıdığın için Rabbin de sana acıyor. İyiliği emretmek, kötülükten ne etmek budur. Sen zinanın, içkinin, kumarın, faizin, fuhuşun, yalanın, dolanın, haramın, efendim kötülüğünü, azabını bildiğin zaman e, bu, buna düşen bir insanı tabii ki uyarırsın. Çünkü o el harame ne arar, sanki haram ateşin ta kendisidir. Adam ateşte yanıyor, sen el uzatmayacak mısın? Sen kaçacak mısın, uyansın diye bakacak mısın? O zaman merhamet lazım, vicdan lazım, insaf lazım. Allah aşkına, Celle Celaluhu. Bak, biz size bu noktadan, bu kanaldan, 88.4'ten, bu lalegulefm.com internet adresinden ve uydu adreslerinden duyuruyoruz. Allah için duyuruyoruz. İyiliği emrediyoruz, kötülükten ediyoruz. Gerçi kendimiz bütün iyilikleri yapan ve bütün kötülüklerden kaçan insanlardan olduğumuzu iddia etmiyoruz ve edemeyiz. Ama nuru bil maruf ve lem teamelu siz yapamasanız da iyiliği yapılmasına teşvikçi olun. Ben hav anil münker ve lem tecdenihu Kötülükten ne yedin engellemeye çalışın. Siz hepsinden sakınamıyorsanız da efendi bana ne demeyin? O başka bir sorumluluk. İyiliği emretmedinse Kendin yapmadığın ayrı sorumluluk, yap dememen ayrı sorumluluk. Günahtan sakınmamak ayrı sorumluluk, günah düşene yapma bunu demiyorsan o, o da ayrı bir sorumluluk. Bu mesuliyetlerin ne kadarından kurtulursak o kadar kar. Vebali ne kadar azaltırsak o kadar kar. Onun için bak ne yapacaksınız? Önümüzdeki derste çok güzel şeyler konuşulacak. Tabi bu adi şerif de bitmeyecek ama artık o da daha sonraki haftaya da kalabilir. Yani bunlar devam edeceğiz Allah ömür verdikçe inşallah efendim sizlere hizmet edeceğiz biz sizin hizmetçiniziz Allah hizmetimizi kabul eylesin biz sizi Allah için seviyoruz sizi biz kendimizden Allah şahittir üstün görüyoruz yani bizim günahımız herkesten fazladır biz günahımızı biliyoruz ama burada da bir vazifemiz vardır Allah bize bir şeyler öğretmiş bunu da öğretmek durumundayız. Siz de duyduğunuz kadar duyuruyorsunuz. E ben hoca değilim, vaaz edemem, hadis seni gibi okuyamıyorum. Yanlış mana veririm, kafamda bir şey kalmıyor. Hatırımdan karıştırıyorum, yanlış bir şey söylerim. Ha tabii bundan çekinmeniz doğaldır ve çekinmelisiniz tabii. O zaman ne yapıyoruz? Beraber anlaşıyoruz. İşte saat dokuzda, salı gecesinde, mesajdı, telefondu, bütün herkesi arıyorsun. Eşine, çevrene, dostuna haber salıyorsun. Ne oluyor? Bu vazları ona sen yapmış oluyorsun. Sana da bir kolay yol öğretiliyor burada yahu. Sen bunu yapman zor. Bak kolaylık var şimdi. Çünkü o, o kanala ulaşamayacaktı. O ayeti hadisi duyamayacaktı. Sen sebep oldun. Dedin ki, efendim şurayı dinle şu saatte. Dalu alel khayri kefâili. Hayra delalet eden onu yapan gibidir. Ha emr bil maruf yaptın, ha emr bil maruf yapanın adresini verdin adama. Bunun ne farkı var? Kalın kafalılık bize gerekmez, bize yakışmaz. Bu kanallar tebliğ araçlarıdır. Bir ayet bir hadis olsun benim tarafımdan ümmetime duyurum buyuruluyor. Hepinizin evine arabasına gelmemiz mümkün değildir. Bu vesileyle size duyurmuş, ula, duyurmuş ve ulaştırmış oluyoruz. Ulaşmış oluyoruz. Allah Resulü'nün haberlerini ulaştırmış oluyoruz. Herkes seferber olsun. Herkes seferber olsun. Önümüzde çok önemli günler var. Bir iki hafta çok önemli dersler var zülhece Şerife dersi var, on gecelerin amelleri var, faziletleri var, vazifeleri var, kurban vazifesiyle ilgili konular var. Bunlar konuşulacak. Ondan sonra tabi bir Noel tehlikesi var. Allah muhafaza Hristiyanlara benzemek bu misyoner faaliyetleri artmış durumda. Allah muhafaza ya İslam'dan çıkıp da Hristiyanlığı seçenler bile var. E bir de bu karmaşada e, diyalog peşinde olanlar var falan. E bu hususta da tabi önümüzdeki günlerde, ikazlarda bulunacağız. Hemen bir iki ders arayla bu konulara temas edeceğiz. Evet. İnşallah şimdiden niyet edelim. Yaşarsak vazifedeyiz. Ölürsek de Rabbimizin rahmetindeyiz. İnşallah bu vesileyle hepinize bu hadis-i şerifte okuduğumuz son konuyu bir daha hatırlatıyorum. Zebanilerin eline bile düşecekken iyiliği emredip kötülükten ney gelip bizi kurtaracak güçtedir. Öyleyse hepimiz Allah'ın azabına karşı siper olarak inşallah siperlere girelim bu ne demek? İnsanlara iyiliği emredip kötülükten nehyedelim kendimiz bunu yapacak ilim ve efendim e, irfana sahip değilsek işte bu kanal vesilesiyle bu vazife yapılıyor o zaman milleti bu kanala kanalize edelim. Şu saatte şu noktada şu sohbeti dinleyelim buluşalım diye her tarafa ulaşalım. Allah Teala sizin vesilenizle bir kişiyi idaate getirse, sizin için kırmızı develerden daha hayırlıdır hadis-i şerifin tabiriyle yani, Arap'ın enfes malı olarak o beyan edildi bugün, en lüks villalardan, en süper jiplerden daha hayırlıdır sizin için, sizin sebebinizle Allah'ın bir kişi idaate erdirmesi, Allah cümlemizi hayırlara anahtar eylesin, şerlere kilit eylesin, hidayet ermiş ve hidayete ermeye vesile olan kullarına ilhak eylesin. Amin diyen dillerin nar cehiminden azad eylesin. Bu vesileyle uçakta şehit olan, bu gibi kazalarda imanlı ölen insanlar şehit oldukları için efendim elli küsur e, vatandaşımız kazada vefat etmişlerdir. Bunları rahmetle anıyoruz. allah Teala'dan kendilerine rahmetini, ulaştırmasını niyaz ediyoruz. Ve hepiniziyle kazalardan, belalardan Rabbimize sığındırıyoruz. E onların ruhleri için ve şehit olan sınırlarda görev yapan, vazife yapan askerlerimizin, şehitlerimizin ruhleri için sizlerden birer Fatiha rica ediyoruz. El Fatiha. İtibar Haber.